Ağabeyi billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü'ne Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sarı ala ve men ittebahu bi ihsanin ila yevmi din. Amma Evet abi. Usulü sünne. Evet. Mukaddimi yapmıştık. Şimdi inşallah İmam Ahmed'in usulü sünnesi ve şerhiyle inşallah Rabbim bize tamamlamayı nasip etsin. Devam edeceğiz. قال الشيخ امام ابو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد حمدااني حدثنا الشيخ عبد الله يحيى ابن الحسن ابن البنا قال اخبرنا والدي ابو علي الحسن ابن احمد ابن عبد الله ابن البنا قال اخبرنا ابو الفهيم علي ابن محمد ابن عبد الله ابن بشران المعدي قال حدثنا عثمان ابن احمد ابن السماك Muhammed <gülüyor> Hicri 293'te bu kitabı ne yapmış? Onu okumuş yani bu metni onu okumuş. Hı. Wa Abu Ca'fe Muhammed ibn Süleyman <gülüyor> el Manqari el Basri. Kale haddeseni Abdullah Malik attar Kale, Abdullah Ahmed Muhammed ibni Hanbeli, anh, "Kendisi Şeyh Ahmet'ten ne yapmış? dinlemiş. Ne demiş İmam Ahmet? Usulü sünne denem. Ee, usulü sünnet. Yani Sünnetin asılları. Ki Sünnetin asılları Usulü sünne denen şey. Geçmiş alimlerin yanında itikattır, inançtır, akidedir akideye taalluk eden şeylerdir. O yüzden İmam Ahmet'dir, İmam Ahmet'in oğludur, talebesi halaldır. Hepsi ne yazmışlar? Ya usulü sünne, ya şerhü sünne, ya es -sünne. Hepsi yani. Hepsi ama bu isimden ne yazmışlar? Kitaplar yazmışlar. Ta ki neyi ortaya koymak için? Akideyi ortaya koymak için. Evet. <gülüyor> ha, birincisi, usulü sünne Sünnetin esasları bizim yanımızda. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabın olduğu şeye yapışmak ve ona uymaktır diyor. Peygamberin sahabesinin yolu neyse Aleyhisselatü Vesselam. Bizim yolumuzda nedir? Odur. Altta şerhi var. Bir demiş, not düşmüş. Ne şeke sallallahu aleyhi ve sellem ehli Ehli sünnetin en önemli özelliği Sahabenin yolunu takip etmeleridir. Buna dair delil ise çoktur. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala'nın şu sözü buna delildir. <gülüyor> Kim Kendisine hak beyan olduktan sonra, hidayet beyan olduktan sonra Resul'ün yoluna muhalefet eder. Müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa Girdiği yerde onu bırakırız. vanuslihi cehennem. Nereye varır? Vasale. Nuslihi. Onu cehenneme vardırırız. Vesaet masira. Onunla kötü bir varış yeridir. Evet. <gülüyor> Burada delil neresi yani? Ne alakası var mevzu? Yani müminlerin yolundan kim saparsa onu Tabii, müminlerin yolu yani imanın tasdik edilenler ki sahabe <gülüyor> radiyallahu anhum. Kim onların yolunu bırakırsa. Bu da burada icmanın da delili vardır. Müminler icma ederse bunu akık bir icma ise bu icma nedir? Bağlayıcıdır. Kim o icmaya terk ederse ne yapmıştır? Batıla sapmıştır. La kuvvelu insan vallahi senlerin inna hu فَاَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ Sizden kim çok yaşarsa çok çok ihtilaf görecektir diyor Nebis Hasan. Size vasiyetim tavsiyem benim sünnetime ve raşit halifelerimin sünnetine azı dişlerinizle yapışmanızdır. Kendi sünnetiyle beraber kimin sünnetini tavsiye ediyor? Raşit halifeler Raşit halifeler nasıl karar alıyorlardı? Şurayla. Şuralarında kim vardı? Sahabenin büyükleri vardı. Şam'da bir grup içki içiyor helal sayarak. Diyorlar helaldir içiyorlar. Hemen neyi topluyorlar? Şurası. Hazreti Ömer şurayı topluyor. Peki Hazreti Ömer bilmiyor mu içkiyi helal sayan kafirdir? Bakın kıssaları olayları sadece okuyup geçmeyin. Tefekkür edin içerisinde neler var. Niye topluyor Hazreti Ömer? Biliyor çünkü zaten içki içen, helal sayıp içen kafirdir, istitabe uygulanır, tövbeye çağrılır, boynu vurulur, tövbe etmez. Hemen topluyor sahabeyi çünkü onlar batılı üzerine atmıyorlar. Allah'ın izni ittifak etmiyorlar. Topluyor sahabeyi, şuurayı topluyor sahabenin büyükleri. Onlar diyorlar ki icma ediyorlar, istitabe uygulayalım, tövbe etmiyorsalar boynlarını vuralım diyor. Bu sahabenin edebini gösteriyor. Sahabenin her işini istişareyle yaptığını gösteriyor. Asrımızdaki insanlar bildiği bir meselede hiç şurasız, istişaresiz hemen karar vermeyi maslahat zannediyorlar, marifet zannediyorlar, iş zannediyorlar. Hiçbir iş yok ki istişaresiz onda hayır olsun. Ve umuruhu şura beynuhum. İşleri kendi arayıyla istişare Her şey istişare. En ufak şeye kadar istişareye bırakmak, en ufak şeyi dahi istişarenin kararıyla harekete sokmak, uygulamaya fiile sokmak Allah'ın ve Resulü'nün emrettiği şeydir. Sahabede bunu böyle yapmışlardır ki o zaman istişareden çıkan karar neyle çıkıyor? Sahabenin büyükleriyle ki bu naslarda sahabenin sünnetinin, sahabenin yolunun, sünnet yol demek, sünnetinin yolunun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ahricah Tirmizi ve Ebu Davud ve İbn Mace onların hepsi çıkarmışlar bu hadisi. Ebu Davud sahihtir diyor hadisin senedi için. Devam. Mes'ud <gülüyor> radıyallahu İbn-i Mesud diyor ki sizden kim? Ne yapmak istiyorsa? Yani? Yol tutturmak istiyorsa yani. Ne yapsın? Muhammed'in ashabının yolunu tuttursun. <gülüyor> Bu ümmetin en iyi kalplileri onlardır diyor. Bir iyilik demek değil mi? Eber evet, daha iyi. Ebrar iyiler demek. En iyi kalbi olanlar onlardır diyor. <gülüyor> Ahmak değil. <gülüyor> derin anlayış demek. Onların ilimleri derin anlayış. Yani en derin anlayışa sahip ilim onlardaydı diyor. <gülüyor> en az tekellüf olan. Yani. Hıh. Hmm. Tekellüf, teklif yani bir şeyle mükellef olmak demek. Allahu Alem burada i̇bn Mesudun kassı insanlara zorluk vermeyen fetva verirken. Cahiller ne yaparlar? Dini zorlaştırırlar. Tek, teklifi, tekellifu en az, en kolay şekilde, en güzel şekilde, en derin anlayışla beraber, dinin asıllarından taviz vermeden en az teklifle e, yaşayan. Evet. Yol olarak... En kavi olanları diyor. <gülüyor> en güzel hal onların haliydi diyor. Allah onları peygamberin sohbetiyle ihtiram ederek ikramda bulundu. Allah <gülüyor> onların faziletini bil <gülüyor> Onların yollarına izlerine uy tabi ol. Onlar sapasağlam bir hidayet indiler diyor. Yani uyulacak tek bir topluluk var. Sahabe sahabe sahabe. Ya işte falan asırda filan yaşamış böyle diyormuş. İşte bu asırda falan var o ne diyor? Falan ne diyor? O falan buna küfür demiyor. O filan buna haram diyor. Hep asrında yaşayan insanları insanların önüne getiriyorlar. Kimileri kalkıyor. Türkiye'de meşhur olan isimler var. İşte işte yok meşhur olduğu için söylüyorum yani bu isimler. Yok Ahmet Kalkan yok, işte Alaaddin Palevi yok, işte Hasan Karaka yok, Beşir Aleyasoy yok, Ahmet Ağarakçı değil mi? Herkes bizinin ismini sunuyor. Ya bu insanlar fitneden emin olan insanlar değil ki. Sen nasıl karşılığına bunların sözünü getiriyorsun? Bu insanların imanına şey var mı? Delil var mı? Yok. Bu insanların yoluna delil var mı? Yok değil mi? Bu insanlar... İlim de okusalar, ilim de okusalar insanlara. Bu asırda sizin gibi yaşayan insanlar. Siz nasıl e, mükellefseniz kullukla? Onlar da neler? Mükellefler bu kullukla. Onlar da fitneye düşebilir, siz de fitneye düşebilirsiniz. Hiçbiriniz korunmuş değilsiniz ki. Ondan biraz daha geriye gidelim. İşte nereye gideyim? Set, kutuplar, mevdudiler, şunlar bunlar. E tamam, bunlar da belki yolları doğru, yanlış. Allah subhanahu wa katında ilimleri. Bunların da sözleri ne değil insanoğlu için? hüccet değil, delilidir. Hadi biraz daha geri gidelim. Muhammed bin Abdülvahhab ibni Taymiyye. Bunlar da hüccet değil. Bunların yolunda her söylediğinin doğru olduğunun bir delili yok. Doğru mu? E daha geri gidelim. Orada Kurtubiler, şunlar, bunlar, değil mi? Hepsi var. Onlar ne yapmışlar? Onların yolu daha her, her söylediğin doğru olduğu bildir. Daha geri git Şafii, Ebu Hanife. Zaten kendileri kendi nefisleri için hata kabul ediyor. ama yollarının doğru olduğuna delil olan tek bir topluluk var. Nedir o da? Asıl Sahabedir. Asıl. Onların yolundan şaştı mı insan? Ne yapmıştır? Batıla dalmıştır, helak olmuştur. Yani. Evet. Ee, evet. Eşşerh. <gülüyor> bu İmam Ahmed'in Usülü Sünne Risalesi. Ve ma'lum <gülüyor> ennel asla huva ma'yubna aleyhi gayru. Asıl as nedir? Başkalarının üzerine bina aldığı şeydir. Bak bu çok önemli bir tanım. Asıl Başkalarının kendisi üzerine bina olduğu şeydir. Dinin aslı, sünnetin aslı yani itikadın aslı. Yani bunlar olmazsa üzerine namaz, oruç, zekat, hac hiçbirinin faydası olmaz demeye getiriyor. Heh. Ya da yatafar anhu gayru yani o asılda neler türüyor? Furular türüyor. Yani o asıl var geneli. Onun içerisinde furular var. ince noktalar, detaylar var ki haytan ve asılı şajar. He. Ağacın aslı gibi, değil mi? Şeyin eee haytan neydi ya asmanında? Ne? Haytan temel olması lazım. Ne? binanın temeli diyorlar. He, temel temel. Allah razı olsun. binanın temeli esasları bina, te, bir temelin bir binanın esasları olması gibi ve usul ha demek ki sünnet neymiş furum kendisi kendisinden furun çıktı asıllar demekmiş ha asılların aslı neymiş Allah'ın kitabı Resulün sünnetidir ve ma nıq ile anı sahabeden neler naklanunduysa onlardır فإذا <feyle> حقق insanlar bu asılları tahakkuk yani ve sünnâ, ve zâlike, an usul <feyle> insanlar eğer kitap sünnet ve sahabenin gittiği yolu asıl edilip o asla otutturursalar daha sonra üzerlerin, bunların altlarında oluşan furuları da ne yapacaklardır? Kamil olarak, tam olarak bilip öğrenip talim edeceklerdir. Yani gittikleri yol kemaliyete ulaşacaktır. Zaten insanın dini, dini niye yaşar? Kemaliyete erişmek için yaşar. Din Allah subh'ana ve kullara niye göndermiştir? Onları kemaliyete erdirmek için. Çünkü insan nedir? İnsan cahildir, zalimdir. Asıl budur insanda. Cehalettir, ifsattır, fesattır. İnsandaki asıl budur. Din gelmiştir ki insanı nereye erdirsin, Kemaliyete, mükemmelliğe yani mutlak manada bir mükemmellik değil, insan için olabilecek kadar mükemmel olmaya ne yapar? Ulaştırır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ha, i̇kinci esas İmam Ahmed devam ediyor: "Vatarkul bi dâi, bidatları terk etmek ve kulli bidâtin feyya dalâletun. Her bidatın da delaleti ve sapıklık oluşur. Evet, bunun şerhi nedir? muhaddese din, ma ila ve biha Ha bidat neymiş? Dinde sonradan ihtisas edilen ve şeriata izafe edilen şeylermiş. Bu gerek itikatta olsun. Ne örnek verin itikadi bidatlara? Büyük mesela, günah işleyenin cehennemde olması mesela. De, asıllarda... Haricilerin her hırsızlık yapanın kesileceğini söylemesi gibi mutezile ile beraber. Cehaletin mazeret. Cehaletin mazeret olması. Sonadan ortaya atılan bidat pis akideler bunlar doğru mu? Muasır olan bu günde ortaya çıkan. Şirk işleyene hücce edilmeden tekfir edilmeyeceği. Al sana bir tane itikadi pis, pis bir bidat daha. Hmm. Hepsi nereden çıkmış? Sonadan <gülüyor> çıkmış ve şeriata izafe ediliyor. Ne yapılmış? Sonradan insanlar tarafından ihtiyaç edilmiş ve şeriata izaf edilmiş. Ev fil bedeni amellerde. Verin mislini. İşte, sofilerin, sofilerin sesli zikirleri, dans ederek zikirleri, başka Zıplıyor. toplu tesbih yapmaları. Bakın bedeni ameli bunlar bid'atlar değil mi? İnsanların yaptığı. Kabirlerin yanına gidip oraları mumlar, şunları bunlar asmaları öyle mi? Oralara işte ziyaret etmeleri, el yüz sürmeleri bunlar bedeni nelerdir? E, bidatlardır. Av fil akvali. İşte nedir geçmişteki örneği? Allah'ın kelamı mahluk mudur değil midir tartışması. Değil mi? <gülüyor> kelamı bir bidat ihdas ettiler. Allah'ın kelam mahluktur dediler haşı. Halbuki Allah'ın kelam mahluk değildir. Bak bir söz sonu nereye gidiyor? Küfre varıyor. Netice itibariyle. Bugün de nice sözler var. Kadın erkek eşitliği. Alın size bir bidat daha. Dinde diyor eşittir diyor kadın erkek. Allah'ın huzurunda kulluk açısından eşittirler ama görevler itibariyle eşit değildirler. Cihat gibi bir mükellefiyeti yoktur. kadın, o erkeğin mükellefiyetidir. Öyle mi? Allah subhanahu wa ona emretmiştir. Kadına emretmemiştir. Rızık temin etmeyi Allah kadına mı emretmiş? Erkeğe mi emretmiş? Erkeğe emretmiştir. Demek ki emirlerin bir farklılığı var bazı noktalarda. Bu da bu asırda çıkan birçok bidat sözden bir tanesi. Demek ki bidat üç şekilde olur. Bir, akide de olur. 2 amelde olur. Üç, sözde olur. Küfür de böyledir. Bidatlar da iki çeşittir. Küfre götüren bidatlar, küfre götürmeyen sadece sahabenin üzerinde olduğu yola muhalefet olan inançlardır. Nasıl peki ayrılmıştır bu bidatlar? Akidede bidat düşünün. Bir tanesi var ee, dinden çıkarıyor. Bir tanesi var dinden çıkarmıyor. İllet nasıl yalanlamasıdır? Ortaya ihtisas edilen akidenin sözün veya fiilin Bidat olan sözün, fiilin veya itikadın insanın dinini yok etmesinin hangi illete bağlıdır? Söylediği sözün, yaptığı fiilin veya itikadın neye muhalif olmasıdır? Kur'an ve sünnetteki açık bir nasla muhalif olmasıdır. Yani yalanlamak noktasındaki bir muhalefetidir. Mesela rabıta bir ameldir, bidat bir ameldir ama küfür olan bir amelden iken değil mi? Ama... Tesbih, toplu tesbih çekme gene ameli bir bidattır ama dinden çıkarmaz. Niye? Nasıl yalanlamalara götürmez? Anlaşıldı mı? E mesela işte sözlere baktığınız zaman, belki bunun örneğini şu anda veremiyorum ama. Mesela geçmişten olan bidat itikatları örnek verelim değil mi? Mesela sahabenin işte büyük günah işleyen kafirdir diyenin tekfirinde ihtilafı gibi değil mi? Haricilerin ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Bir grup demişler ki bunlar Nasr'ı yalanladılar, bir grup demişler yalanlamadılar. Veya mutezileden eden bir kısmının Allah işiten, Allah iştendir, işitmesiz, görendir, görmesiz, bilendir, bilmesiz demesi gibi İmam Nebevi'nin nakletti. Bidat bir söz. Allah işitir bu kadar. Allah işitendir, işitmesiz sözü onların bidatıdır. Bu bidat Allah'ın işitmesini anlatan Nasr'ı yalanlamaya gitmiş midir? Bir grup alim demiştir ki yalanlama gittiği için kafirdir. Bir grup alim demiştir ki yalanlamaya gitmediği için kafir değildir. Anlaşıldı mı burası? Başka bir örnek daha. Allah işitmez, görmez diyen bu da bir so bidat bir sözdür ama ümmet icma etmiştir bu sözün sahiplerinin tekfirini. Ümmet bu sözün sahiplerinin tekfirine ne yapmıştır? İcmaet etmiştir. Bidatlar böyle de çok geniş bir baptır. İbn Teymi'nin dediği gibi annasu muhtaribune fiha. İnsanlar diyor bidat ehlinin tekfirinde diyor şey oldular. Yani muhtaribun zorlanmak, sıkılmak, bir şeyde çok meşakkat içerisine düşmek demek. Muhtaribun bir de böyle hani dambeli getiriyor ki manayı tekitlendirmek için. Muhtaribun çok şiddetli bir şekilde anlaşmazla ihtilaflara düştüler. Hak ehli olan insanlar düştüler bidatçılar yüzünden. Yani sadece şerleri kendinde kalmadı. nere bulaştırdılar şerlerini? İslam ümmetine de bulaştırdılar. O neden nedir ki? Bidat tehlinin tekfiri ve bidat meselesi çok derin uzun zamana yayılması gereken şeylerdir. Ama bu anlattığım şeyler bu furuların aslıdır. Yani asıl nedir? Her bidat ateştedir, her bidat pisliktir, her bidat sahabenin yoluna nedir? Muhalefettir. Evet, şerhi var aşağıda. Ha, neredeyiz şu anda? Ha. Oradan devam edelim. Allah bu dini kemali yeter dedi. Yani bidat sahibi ister akidede olsun, ister fiilde olsun, ister nerede olsun, sözde olsun hepsinde ne yapmıştır? Dine noksanlık izafetmiştir. etmiştir. Dine noksanlık izafetmiştir. etmiştir. Din normalde nedir? Kamildir zaten. Din kamildir. Ama dini... Bidat ihtas eden adam diliyle söylemese dahi yaptığı icraatla beraber neyi iddia etmiştir? Dinin eksik olduğunu. Adam diyor ki ya bin defa la ilahe illallah diyoruz. Kötü mü? Kendi bidat bir zikir çıkarmış. 7777 kere işte estağfurullah diyen cennette şu kadar arsa kazanır hadis uydurmuş mesela. Millete bidat bir şey çıkarmış. Diyorsun ki niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya diyor insanlar Allah'a zikrediyorlar fena mı yaptık diyor. E peygamber bilmiyor muydu onu? Aleyhissalatü Vesselam. Adam toplu tesbih yapıyor. Diyorsun niye yapıyorsun? Ya diyor öbür türlü millet yapmıyor, kalkıyor, tembellik ediyor. Bak böyle güzel oluyor, herkes yapıyor diyor. Peygamber bunu bilmiyor muydu? Yani peygamberin yolundan daha mı kâmil senin yolun? Aslında her bidat sahibi bunu söylüyor. O yüzden bidatın amelisi, itikadesi, küçük büyü olmaz. Bidat bidattır. Her türlüsü ki kullu bidaatin ifadesi bunu gerektirir. Kul dediğiniz zaman her şeydir yani. Büyük küçük hepsi bunun içerisine girer. Bütün bidatlar nedir? Sapıklıktır. Evet. evet. Bu en son inen vahiydir bir rivayete göre. El yevmu ekmaltu lakum Bugün size dininizi tamamladım. Kemaliyeti erdirdim. Ve etmemtu aleykum nimeti. Nimetimi size tamamladım. Ve radıytu lakum islam sizin içinde din olarak İslam'dan razı olduğum maide suresi 3. ayet. Bu Medine'yi bir ayettir ve en son indiği söylenir tefsirlerde bu ayetin ki din artık kemaliyete erdi. Bundan sonra haram helal gelmedi diyorlar. Ama zayıf bir görüş çünkü bundan sonra inan bir tane var Vettakullah e, e, nas nasıldı o ayet? E, kendisine döneceğiniz Allah'tan korkun ve herkes yanlış hatırlamıyorsam o ayetti. E, burada ne var? Mev'idah var. Va'ad var yani nasihat var. Yoksa bu ayetten sonra haram helal hiçbir şey inmemiştir. Anlaşıldı mı? En son inen vahiy dahi olmasa en son inen vahiyden bir iki önce olduğu kesindir ve açıktır. Ondan sonra artık ahkam inmemiştir. Haram helal vacip işte mekruh. Hiçbir şey belirlenmemiştir. Bundan sonra gelen vahiy ne olmuştur sadece? Nasihatle ahirete hatırlatmakla alakalı olmuştur. Evet. sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Rabbinden indirilen ne yaptı peygamber? Tebliğ etti kullara. <gülüyor> ha. Sahabesine lazım olan her şeyi öğretti. Aşağıda 1 no'lu şey var. Onu oku inşallah. 1 no'lu. Yufi'u Şeyh Hafizullah ila hadis Ebi Zer radıyallahu anhu kavl. Hmm. Laqad tarakana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ma yuhaaliku't taira. Cenahiyyi fissemâ. illa ezgârene minha ilmen. Ebu Zer diyor ki Vallahi Muhammed aleyhissalâtu vesselâm bizi öyle bir yol üzere bıraktı ki havada uçan, gökte uçan bir kuş yok ki kanat çırpmasın. Ondan bile bize haber verdi. Illa ezgârene minhu ilmen. Ondan bir ilmi ne yaptı? Bize haber verdi. Yani her şeyin ilmi var. Her şeyin haberi verilmiş. Bu dakikadan sonra ihtas edilen şeyler nedir? Koca bir pislikten başka bir şey değildir. Hadis nerede tahric edilmiş? Ahmed'in Müsned'inde ve Heysemi Mecmu'u Zevaidde ne yapmış? etmiş hadisi. Evet. min minhu. Evet. ila minhu Evet. Ve yugni an ibtida'i fi din. Hep Ehl-i sünnet dinde bidat çıkarmaktan uzaktır, beridir yani. Onlar ihtiyaç etmez, tabi olurlar. İttebi'u ve la tebtedi'u fakat kefeytum. İbni Mesut'un sözüdür. Tabi olun, bidat çıkarmayın, size yeter diyor. Fakat kefeytum. Yani ne gelmiş yeter. Ek bir mevzu çıkartıp kafaları kurcalama yani. Milleti bir bidatın içerisine soku fırkalar türetme yani. Konuşma yani. Din sana bunu emrediyor. Her yerde zaten emrediyor. Değil mi? İnsan zaten asıl susmasıdır. Hayır konuşmayacaksa. Artı mesele bir de din olunca. Din bunu tekrar tekrar söylüyor. اتبعو ولا diyor. Tabi olun bidat çıkarmayın. Fakat كفيتم. Yeter bu size. Ne nakledildi? İtikatta bunlar nakledilmiş. Şurada bunlar nakledilmiş. Yeter sana. Gerisiyle uğraşmak bidat tehlinin, şeytanın uşaklarının işidir. Evet. <gülüyor> Ha, Peygamber haber verdi ki aleyhissalatu vesselam ümmeti 73 fırkaya ayrılacaktır. Yani fırkalar, hevalar bunlar insanların şey yapacak yani. Hepsi cehennemde olacak bir tanesi hariç, bir fırka hariç. Dip notu okuyalım. <gülüyor> Şerheden şu hadise işaret ediyor. Yahudiler 71 fırkaya bölündüler. İsnat iki ve fırka. Onlar da 72 fırkaya ayrıldılar. Ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak diyor. Hepsi ateştedir bir tanesi hariç. Dediler ki kimdir onlar ya Resulallah? Onlar cemaattir dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Vessel. Burada dinde cemaatin ehemmiyeti ortadadır yani. Onlar Bakın etrafınıza insanlara, bakın asrınızda yaşayanlara. Kim sapıklık üzere, kim hidayet üzere, kim dalalet üzere. Göreceksiniz ki sapıklık üzere olan insanların cemaatten farsak farsak uzak olduklarını. Göreceksiniz ki hak ehlinin cemaatle beraber oldum. Diğer bir rivayet <gülüyor> ve ashabi. Benim ve sahabemin yolu üzere olanlardır. Sorulduğu zaman benim ve sahabemin yolu üzere olanlardır diyor aleyhissalatü Ama cemaat şu demek değildir. Adam nur cemaatinde ona tevhid gelmiş. E, cemaatte olmak lazım o zaman ayrılamayız. Değil. Cemaat hak üzere olan bir kişi dahi olsa i̇bn Mesut Mesud öyle söylüyor. Cemaat eğer hak da olursa, tek kişi bile olsa o kişi diyor. Cemaat odur. Yani sahabenin cemaat anlayışı budur. İnsanlar biraz farklı anlıyorlar bu nasıl okuyunca. Hak üzere olmaktır. Hak üzere olan topluluktur. 10 kişi de olabilir, 50 kişi de olabilir, 100 kişi de olabilir, 200 kişi de, 1000 kişi de olabilir. Önemli olan onların hakta ittifak etmesidir. Evet. Nerede takric edilmiş? Işte uzun uzun İbn-i Mece'de, İbn-i Ebi Asım'da, Tabarani'de, lalakay itikad ehlüsüne vel cema'a. Bu kaynaklar önemli. Kaynaklar okuyalım. insanlar bunlardan ne yapacaklar? Faydalanacaklar inşallah. Hakim Mustafa Dekkin'de Af i̇bn Malik'ten ne yapmış? Rivayet etmiş. O muasır herifi geç. Heh. Geç oraya geç. <gülüyor> tamam. Ebu Davud tahrik etmiş, Ahmet Müslim de etmiş. Evet. Yani o kadar çok fazla yerde tahrik edilmiş ki bu hadis saymakla bitecek gibi değil. Evet. Wa ma akbar ma Şimdi bugün ne çıktı? Ak Akidede bidatlar çıktı mesela selefin döneminde haricilerin bidatı kaderilerin bidatı cehmilerin cehmiyeler, bidatı mutezileler rafida, evet müşbehe ve muattile müşbehe ve muattile ve e, mutasavvıf ve cebriyye Allah'ın insanları kaderine zorladığını söyleyenler ve murci'e iğra edenler yani erteleyenler insanların hükmü hakkında susanlar vel elemaniye layikler <gülüyor> vel vel bunlar kim he yani dirilişi inkar edenler vel <gülüyor> kuburiye kabirlere ibadet edenler vel <gülüyor> eşariyye burada eşarilerin her birinin tekfir edildiği çıkmaz çıkmaz tekfir edilen eşariler çıkar ha ve <gülüyor> ve buna benzer diğerlerin. anhum ket'diyaniye <gülüyor> ve ve şeyh'a ve yani sapık fırkaları sayıyor bugün. Wa <gülüyor> Ha bunların hükümleri değişir durumlarına göre. <gülüyor> Bid'atından dolayı tekfir edilenleri vardır bidatından dolayı fasık olanlar vardı. Ve sünnet. Ve Onlar onunla alimler onlarla münakaşalar yaptılar. Ehlü sünnet onlarla münakaşalar yaptı ve onlardan sakındırdı insanlar. ilehim. Onlara şey yapmaya. Siz söyleyin. Ya onların yoluna gitmekten nehyettiler insanlar onların sözlerini işitmekten menettiler onlarla oturmak onlarla beraber olmaktan nehyettiler onlardan uzaklaşmayı nasihat ettiler İbni Batta. İbni Batta kimin talebesi İmam berbehadin el taala fi yani, al al kubra an min al a'imma al al kubra o kitap da bunun gibi bir usulü sünneyi anlatan, akideyi anlatan bir kitaptır. Daha geniştir bundan. Bu çok daha küçük bir nedir? O çok daha güzeldir. Allah nasip eder inşallah onu da okuruz. Burada, orada diyor bunların her birini, fırkalarını, sapıklıklarını her birini açık açık ortaya koymuştur diyor. Ve <gülüyor> ve ve ki fi bi salavat ve Yani bazı ameli bidatlar var. Şeriatta aslı var bu amellerin ama üzerine ziyadeler yapmışlar. Kendileri bir şeyler ihtisas etmişler. Ve fi ki la delil Yani üzerine delil olmayan şeyler ihtisas ettiler. Ve kad ala jami zalike el El muqaddı bihim. Bihim. bihim kendilerine tabi olunan imamlar bunların hepsini reddettiler ve <gülüyor> yani batıllığını da beyan ettiler. <gülüyor> Sıhhi hadisleri delil aldılar. <gülüyor> Şu sözü gibi ne misal sana? İşlerinin en sonradan çıkarlanlar. Her ihtiyaç olunan da bidattır. Her bidatta sapıklıktır. Ha, kim bizim işimiz olmayan bir şey ihtiyaç ederse ona reddedilmiştir ve benzeri deliller çoktur. Burada kalalım inşallah. Bu üçüncü maddeden bir dahaki derse devam ederiz sözlerimizde bir inşallah sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verusun sözlerinin güzelliğinden bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır bu ahiride avanen elhamdülillahi rabbil alemin subhaneke allahumma ve hamdülek ve şedvallâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve töbüle